الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحاب أجمعين أما بعد فقال المؤلف أول من دون في علم الحديث رواية علم الحديث رواية والدراية دي ايكي أي المشتق رواية شكل ديال علم ilk تدوين الله bu önemli bir konudur. Ben burada şundan da bahsedeyim. Usulü hadiste bazı konular vardır ki usulü hadis dersleri o konuları işlerken ve yeterli vakit yoktur. O konular o derslerde usulü hadiste usulü tefsirde de böyledir, usulü fıkıhta da böyledir. Hatta nahivde de böyledir. Bazı şeyler vardır ki sadece öğretmek amaçlıdır. Talebe onu sadece onun öyle olduğunu bilir ama o konuda talebe değildir? tahkik ehli değildir. Biz usulü hadiste şöyle bir şey daha yapacağız. Bazı konuları özel bir konu olarak işleyeceğiz. Mesela biz hem usulü tefsirde hem de usulü hadis derslerinde geçmişti çocukluk dönemimizde bu şekilde işlemiştik. Yani mesela usulü tefsir dersi alırken nasih mensuh konusunu başka bir konu olarak işlemiştik. Hatta eee <gülüyor> Biz tefsir dersini aldık usulü tefsir orada gördük konuyu hoca bir şeyler söyledi daha sonra dedi ki size bir arkadaş gelecek nasih ve mensup konusunu anlatacak dedi. Arkadaş geldi o arkadaş o hoca nasih ve mensup konusunu bize anlattı ama bizim bildiğimizin tam tersini anlattı. Ama öyle delillerle anlattı ki biz de bir şey demedik. Ondan sonra ertesi gün hoca ondan rapor oluyor kimse itiraz etti mi etmedi. Sabah bize bir sürü fırça çekmişti niye itiraz itiraztınız böyle değildi bu konu diye. ...siz bunu böyle öğrendiniz, niye itirizmeniz... ...biz de ne bilelim hoca... ...başka bir hocayı göndermiş, orada ciddi ciddi... ...tam tersini anlatıyor bize... ...demek ki mevzu buymuş cüz bir... ...biz bilmiyoruz... ...biz bazı konuları ne yapacağız... ...bu şekilde işleyeceğiz ki... ...derslerin içerisinde olmaz o... ...işte bunlardan bir tanesi de hadislerin yazıya geçirilmesidir... ...biz onu özellikle aslında çok basit bir konudur... ...ancak biz bunun için... ...özellikle işleyeceğiz... ...bir, iki tane şüphe vardır burada... ...hani siz diyorsunuz ya... Hadis de vahiydir. Vahiy ise yazılmadı mı adam? Öyle değil mi? Vahiy ise için yazılmadı? Bu bir. İkincisi, e, ikinci şüphe işte iki yüz yıl sonra yazılan metinlere mi itibar ediyorsunuz? Şimdi bir tane aklı, gideceği yolu şaşırmış olan kimse Bukhari'ye güveniyor mu? Evet. Nerede el yazma nüshası diyor. Orijinal nüshası nerede diyor. Buna ne cevap vereceğiz? Yani yoktur diyor bak. Yani yok diyor. Diye, nüshası yoktur. Evet, diyor. Tabii yani Osmanlı. Nusası yok ki Kur'an. Allah'ın değil mi? Evet. Ee, biz bunlara, bu konuları uzun uzun ne yapacağız? hadis usulü derslerinde ama konu olarak, müstakil bir konu olarak değineceğiz. Şimdi biz hadislerin kitabet ve tedvin meselesine kısaca değinelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tektubu anni şey'en diyor. Benden hiçbir şey yazmayın. Müslüm'de geçiyor hadis. Kim bir şey yazıysa onu imha etsin. Bu hadisi getirerek hadislerin yazılmadığını, demek ki vahiy olmadığını iddia ediyorlar. Kendi iddiaları, kendilerinin şeydir, hadisi inkar ederken hadisten delil getiriyor. Hadisi inkar edebilmek için hadisten delil getiriyor. Bu oldukça zayıf bir istidradır bu bir. İkincisi, rivayetlere baktığımız zaman eğer rivayet kabul edeceksek ki siz bu hadisi delil getirdiğinize göre bize, demek ki rivayetleri kabul ediyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini yazmak için izin istedim, izin verdi diyor. Hızlığınız anda da veya e, sinirli olduğunuz anda da mı yazayım? O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e cevap veriyor. Diyor ki bu ağızdan hiçbir zaman haktan başka bir şey çıkmaz. Demek ki yazmaya Resulullah izin vermiş. Yine bir başka rivayet Ebu Hurey'le diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin benden daha iyi bilen, Kimse yok illa Abdullah i̇bn Avr bin As çünkü o ben yazmazım diyor. Yine başka bir rivayet aklıma gelenler. Ebu Şah diye birisi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de, Bukhara'da geçiyor bu da. Veda besini iraad ettiğinde yazılmasını istiyor. Resulullah da ona yazdırıyor. Resulullah da ne yapıyor? Ona yazdırıyor. Yine başka bir rivayet var. Hazreti Aliye diyorlar senin yanında yazılı bir şey var mı? Tohumu çıkartan, yaratan Allah'a emni olsun ki diyor Kur'an'dan başka ve bir de Allah'ın kuluna verdiği fehimden başka hiçbir şey yoktur. Ancak şu sayfa müstesna diyor. O sayfada neler var diyorlar. Diyetlere dair hükümler, esirlere dair hükümler. Bir de Müslümana karşılık, kafire karşılık ne Müslümanım ne yapılamayacağım? Ee, kısa Kısasını uygulamayacağım veya buna benzer daha birçok rivayet vardır. Hadislerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazıldığını demeyelim de yazma yasağının umumi bir yasak olmadığını gösteriyor. ne değil Umumi bir yasak. Belki hafızası güçlü olanlara yasaklanmıştır. Belki bir İslam'ın ilk dönemlerinde yasaklanmış, son dönemlerinde serbest bırakılmıştır. ne nezgitmiş yani yazma yaz emirleri, yazma emirini nesletmiştir demiştir. Şimdi ben biraz daha farklı bir şey söyleyeyim. Nazım itibarıyla Kur'an yazılmaya ihtiyaç hissetmiştir ama sünnet yazılmaya ihtiyaç hissetmez. Niçin? Şimdi ben sana bir şiir okusam sen bunu çok beğendiysen hemen ne yaparsın? Ezberlemek için ne yaparsın peki? Şimdi bizim zekamız yazarsın ve tekrar edersin. Ama ben sana nazım değil de işte bugün pazara git, pazarda 3 kilo elma al, ee, dönerken tek başına dön yürüyerek gel dediğim zaman senin burada ezber olman gereken şey lafızlar değil, manadır. Ne değildir? Manadır. Manayı öğrenmek zorunda olduğun için, lafzı öğrenmek zorunda olmadığın için yazmaya ihtiyaç hissetmezsin. Benim görüşüme göre, bu benim kendi görüşüm, bir Kur'an'ın icazı onun yazılmasına ihtiyaç hissettirmiş ama sünnetin icazı üzeri olmaması, yazılmasına ihtiyaç hissettirmemiştir. Ancak ezberlemek isteyenler yazmıştır. Allah'ın değil mi? Yani asıl olan yazmamak icazından dolayı Kur'an yazma ihtiyacı hissetmiştir. Ola ki harflerin manası değişebilir. Mesela biz Araplardan gelen şiirlerin birkaç vecih üzerine geldiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Demek ki ezberlenirken yanlış ezberlenmiş. Mesela diyoruz ki Şuna göre şöyle okunmuş. Şu belirtinime göre katrun nedada gördük değil mi? Kur'an'ın i'cazı yani asıl olan yazmamaktır. Kur'an i'caz üzere olduğu için, onda lafızlar çok önemli olduğu için kâne zeydun alimen ile kâne alimen zeydun Kur'an'da kesinlikle caiz olmayacağına göre çünkü nazım bozulacağına göre yazmaya ihtiyaç hissedilmiştir. Yani yazmak bir izindir. Allah'ın değil mi? Yazmak bir izindir. Bu benim görüşüm. Bana göre de doğru olan nedir? Ha, bana göre doğru olan budur. Ee, bir başka husus sünnetin yazmaya ihtiyaç hissedilmesi mesela diye bir hadis bulamaz. Buna benzer bu manada. Sünnet o gün o toplumun yaşadığıdır yani şimdi benim ders hususunda sana yapmış vermiş olduğum talimatlar sen yazıyor musun? Yazmıyorsun ya da iş yerinde arkadaşlar onlara verdiğim talimatlar çünkü yaşanılan şeydir. Ama Kur'an'ın neredeyse çok büyük bir kısmı yaşanılan bir şey değil kalbe hitap ettiği için tefekkür edilen bir şeydir ya da ne bileyim amma itesaa'alun böyle bir ifade ya da böyle bir mevzuya sünnetler rastlayamazsın. Sünnet bizzat yaşanılan şeydir, görünen şeydir. Ben şu an bir şiir uydursam çok da güzel bir şiir olsa sen onu hemen yazarsın ki o şiirde senin ilim metoduna, ilim tedrisine dair bazı atıflar da Ama Ama genel koymuş olduğumuz kaideleri kurallar oturup yazmıyorsun. Çünkü bunlar bizim yaşadığımız şeyler. Hayatımızın kendisi. Bundan dolayı sünnetin yazıya ihtiyacı hissedilmedi. Asıl olan yazmamaktır. Kur'an'ın yazılmasına ihtiyaç hissedilmiştir. İzin verilmiştir. Bundan dolayı da niçin Kur'an yazıldı? Niçin sünnet yazılmadı? Kıyası batıl bir kıyastır. Çünkü asıl olan yazmamaktır. Peki yazılan işte bazı sahabelerin yazması işte asıldan çıkmışlar. Asıl olan yazmamak olduğu için onlar asıldan çıkmışlardır. Tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da böyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına sonra sahabelerin ferdi olarak yazmaları daha da çoğaldı. Bir çok örnek var. Hatta Hazreti Ömer radiyallahu anh ne yapmıştır? Hadisleri tedvin etmek yazmak için istişare etmiştir. İstişare de olumlu karar çıkmıştır. Ama sonra demiştir ki ben istiharada bulundum Allah'a günlerce o gün zannedersem geçmiş ümmetlerin kitaplarının dışında bir şey yazmaları neticesinde kitaplarından sapmaları, kitaplarından uzaklaşmaları korkusu hasıl olduğu için yazılmasını uygun görmemiştir. Sahabe devriyle de böyledir. Tabi'in devriyle birlikte ise ne olmuştur? Yazma faaliyeti başlamıştır. İşte bunlardan ilki nedir? İbn-i Şahab el Hicri yüz 24 mü? Hicri 124 olması lazım allah Alem. En küçük tabiindir. Enes bin Mali görmüştür. Daha birkaç şeyde görmüştür. Kur'an-ı Kerim'i kaç gün hafız etmiş? 80, 80 günde. bu Buhari tarihinde diyor Kur'an-ı Kerim'i 80 günde hıfız etmiş. Her duyduğunu hıfız ediyormuş. Hıfzım beni hiç yanıltmadı diyor. Ezberim beni hiç yanıltmadı diyor. Tabi bunun kendi yazdığı da olabilir. i̇bn Şah Züfrî'nin ya da bu zaten yazıyordu Ömer bin Abdülaziz genelde kaynaklarda şöyle söyler Ömer bin Abdülaziz hadisleri tedvin etmek istedi heva ehlinin ee, çok alması biz daha önceki derste de söyledik neydi? E, iki sebep vardı heva ehlinin şey yapması ve sahabelerin dağılması vefat etmesi, sünnetin kaybolmaya yüz tutması gibi yani benim kanaatime göre, okuduklarımdan, kanaat derken iştihadım değil, benim okuduklarımdan anladığıma göre i̇bn Şihab el ne yapıyordu? Zaten yazıyordu bunları. Zaten ne yapıyordu? Yazıyorum. Yazıyordu. Anladın değil mi? Ee, Ömer bin Aziz tedviğine karar verince i̇bn Şihab'ın belki de kitabının çoğaltılmasını, Belki de 3-5 bin istinsah yapıp farklı beldelere gönderilmesini istemiş olabilir. Yoksa Ömer bin Abdullah'zin emriyle İbn-i Şah Azüfri yazmaya başladığı görüşü biraz zayıf kalıyor çünkü bu konuda gelen rivayetlerde sağ yani İbn-i Şah Azüfri'nin hayatı anlatılırken hep o yazardı deniyor. Ona bağlı o hep yazardı deniyor. Ee, mesela diyor Abdullah ibni Mubare'nin oğlu olması lazım. Niye? O sizden önünde diyor. Zühriden için. Çünkü o yazardı diyorlar. Tamam Yani tabiin döneminde var. Mesela Said İbnül ibn diyor ki i̇bn Abbas'la beraber biz binekte giderken o okur beni yazardım. Binekten indiğimde de silerdim diyor. Böyle rivayetler vardır. Tabiin döneminde de zühri ile başlamıştır. Arkasından birçok tabiinin tedvin faaliyeti vardır. Tedvin ile kitabet farklıdır. Yani ilk tedvin Abdullah bin Amr bin As diyemezsin. O duyduğunu Belki hepsini değil. Belki bir kısmını. Belki bazılarını not almıştır. Bununla yani bununla baştan sona her duyulunu yazmak onun işinin hemen hemen ulaşabildiğin her şeyi biriktirmeye çalışmak farklıdır. Birincisi kitabet takyittir. Diğersi ise nedir? Tedvin Var olan değil. Tedvin şu, tamam ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi mübteda ve haberi okuyorsun. Aklına hemen birkaç tane müpteda merfu, haber merfudur. Müpteda başta bunu yaz, birkaç bir şey yazıyorsun aklına. Bir de müpteda ve haberi tahkik ediyorsun, araştırıyorsun bununla ilgili şeyler nelerdir. Ha, e, bununla ilgili başka hükümler var mıdır? Bütün hükümleri toplamaya gayret ediyorsun. Amaç tamamen farklı. Kitabet ile şey arasındaki amaç farklıdır. Mesela bu dersi dinledin. Bundan dinlediklerini bir yere not almaya kitabet denir. Ama bu yazı meselesini araştırmak, bu konuda farklı farklı bilgiler bulmaya çalışmakla nedir? Tedvindir. Tamam mı? Daha sonra diğer tabi'ler ve teba'u tabi'in isimleri biraz sonra gelecek. Onlar tedvinde bulunmuştur. Genelde bu tedvinler müsnet tarzındadır. Ne tarzındadır? Müsnet tarzındadır. Ben bunları uzun uzun anlatacağım. Musannef nedir? Müsnet nedir? Muvatta nedir? Tamam mı? Bu, bu tasniflerde umumiyetle sadece hadis yok, sahabe kavli ve tabi'in fetvalar da vardır bunlarda. Tamam mı? Arkasından ise kim gelmiştir? İmam Bukhari ve İmam Müslim gelmiştir. Bunlar ne yapmışlardır? Artık belli bir disiplini almışlardır. 200 ila 300. yıllar hadisin artık altın çağıdır. kütüb sitenin tamamen yazıldığı çağ budur. Tamam mı? kütüb sitenin Kütübüs bu çağda yazılmıştır. 300'den sonra tedvin dönemi artık yavaş yavaş bitmiştir. Allah değil yani şöyle daha basit bir ifadeyle söyleyeyim. Kaynak oluşturma dönemi bitmiştir. Onun bitmesinin sebebi de isnadın artık uzamaya başlaması ve aşağı yukarı yani hacislerin birçoğunun tedvin edilmezse kaynaklara alınmazlar. Ondan sonra yine hadisler hadis üzerine çalışmalar devam etmiştir. Hadis tarihi dersinde göreceğiz. Hadis tarihi diye de göreceğiz biz seninle. Ee, ancak bu tedvin değil şerh veya veya farklı farklı konulardadır. Tamam mı? Evet, okuyalım bakalım. Öğelü men dövülen hadiye Muhammed bin Muslimin Muslimi bin Abdullah bin Abdullah bin Şahab Zühri el Madeni Zühri el Madeni. Ahdul AİM'te ilâlam ve ve alem el Hijaz bak Evet 124 bak aşağıda dipnotta yazıyor görüyor musunuz? Mu? Ee, ilk tedvini den İbn Şahab Zühri'dir. Hijaz ve Şam'ın nesidir? büyük bir tanesidir. Bir emri Ömer Abdülaziz radıyallahu anhüma Ömer bin Abdülaziz'in emriyle bunu yapmıştır. Bu böyle diyor ama benim kanaatim emriyle yapma değil. Zaten onun yanında tedvin edilmiş. Daha doğrusu belki şöyle bir e, uzlaştırabiliriz. İbn-i Şah ben Zuhri farklı farklı e, zamanlarda olabildiğince hadisleri toplamaya çalışıyordu. Ancak bu derlemeleri bir düzen, bir intizam veya e, bir arada değildi. Tedvin onları bir araya getirmektir. Şimdi daha iyi oldu. Emriyle bir araya getirmiş olabilir. Niye İbn-i şahb -e Bu soru burada. Önemli olan soru bu burada. Ama yani şöyle söyleyeyim. Sen hocam yani Ömer, Halife Ömer emretmiş o da tedvin etmeye başlamıştır. Düşüncesine niye karşı çıkıyorsun? Bir, niye İbn-i şahb -e de diğerleri değil? 8-10 kişi değil. Bu bir. İkincisi, İbn-i Şah hakkında zaten tedvin ettiği, topladığı rivayetler vardır. Bunu şu şekilde anlayabiliriz. Demek ki İbn-i Şah ben hep yazıyor. Halife Ömer bin Abdullah Şah o getir, birleştir tedvin, kita, kitaplaştıralım yani. Bir arada toplayalım diyor. Bunu bu şekilde algılayabiliriz. Kemal <gülüyor> rava Ebu Nu'ayn min Muhammed bin Hasan, Muhammed ibnil Hasan, an maliki ennehu qal, evvele men davvenil ilme ibn-i şiha yani el-zuhriyi. Evet, Nuaym, İsfahan tarihinde söylüyorum değil mi? İsfahan tarihinde söylüyor, evet, evet zaten bir sonraki saatte gelecekmiş. Vizalık, İnd Alâmir al-ümmîna, Ümrâbne Ümâ Ümrâbne Abdül Aziz Râdiyallahuhu, Lema râa hâmlete al-hadîsî ve hufbazîhû yâsabûlâ dûnâ an yâhlûfa dûnâ an çok güzel kitabın. Bence öyle bu şey çok güzel nahi biliyordur. Nahi çok iyidir yani, bir Arap gibi yazmıyor. bir Nahiçi gibi yazıyor. Efendim bilemiyoruz artık neden dolayı hadislerin kaybolması, hadislerin yok olması ve hadis hafızları kendi yerlerini, kendi benzerleri gibi birilerini koymamaları neticesinde eee ha bir de şunu gördü intişara intişar el bidai ve el ehvai Bidat ve ehvanın da yayıldığını görünce biz dedik ki bidat ve ehvanın, hevanın karşısındaki oh nedir? Sünnettir. Ketebe ila ummanihi fil emsari ve ulamail afaqi. Değişik değişik yerlerdeki hizmetçilerle ve alimlere, değişik bölgelerdeki alimlere yaz yazdı. Fe en yektubu hadise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onlara ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yazmalarını emretti. قال البخاري في صحيحي بابن كيف يكبدل Biz bu babı baştan sona yani bu kitabı baştan sona okuyacağız. Allah'ın izniyle şöyle biraz daha kendime geldiğimde sıhhat olarak kendime geldiğimde hemen hızlı bir şekilde bu babı okuyacağız. Bu babı ezberleyeceğiz. kitabul ilim babı Bukhari'nin çok önemlidir. Nedir? çok önemlidir Bukhari el, önce iman sonra ilim arkasından da amele geçmiştir el ilmu kablel kavli vel amel demiştir kitabını şey yaparken önce niyeti söylemiştir niyetin arkasından kefebede el vahiy vahiy nasıl başlıyor? vahiy başlatacak hadisleri o hadise almıştır arkasından kitab İman iman asıl olan odur hemen arkasından kitab Elim gelmiştir biz akayet dersinde kitab-ül iman'ı baştan okuyacağız o ayrı ama bu usul menheşi derslerimizde Bukhari'nin kitab-ül hem ezberleyeceğiz hem de okuyacağız baştan sonra ne yapacağız okuyacağız evet orada şöyle diyor ilim nasıl kabzedilir korunur yani ilmin korunmasını neyledir İlk kitabe kitap ederdir. ancak onunla konur. Ya da şey de olabilir. Kabz yani oluyor insan arasında çektiğimiz. O da olabilir tabii. Uma Uman'a daha doğru. Çünkü e, bu getirdiği rivayet mi şeydir taliktir. Asıl getirdiği rivayet ilim ancak şu şekilde kabz olacak haddi arada. O baktı doğru doğru senin dediğin doğru. İlim nasıl yok olur? Kitabı bu şey taliktir. talyaktır. Muallahtır, evet. Senesiz gelmişti, evet. Katab-ı Ömer ibn Abdülaziz, Ömer ibn Abdülaziz, İla Ebu Bekir İbn Hazm unzur ma kana min hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fektupu. Bir bak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini notu onları yaz. Fe inni khiftu ilmi bi ve zahab alimlerin göçüp gitmesinden korkuyorum. Ve la taqbal illa hadisen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini kabul et. Felyufshul ilme ne yapsın onlar da alimler ilmi yaşınlar ve lecisu hatta yu allim dima men la ee, bilmeyenlere öğretinceye kadar da yani otursunlar ki bu oturmadaki gayet o hadisi bilmeyenlere öğretmek olsun Dünkü derste mi ondan önceki dünkü derste mi? Ne? Ben sana söylemiştim. Bizim bütün oturumlarımızdaki asıl amaç ne olurdu? Hadis okumak. Karşılaşmalarımızdaki hadis asıl hadis okumak. Fe inen ilmen la yehluku hatta yekuna sirren. Çünkü ilim sır olduğu zaman ne olur? Helak olur gider diyor. Evet. Bu arada Ibnü'n-Nein fi Tarih-i İsbahan bi'l-lafzi كتب عمر بن عبد hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fecme'uh fecme'uh bu lafızla ne yapmış aşağıda tip ona bakıyorum Ebu Muaym el-İsfahani değil mi İsfahan tarihinde Ömer İbni Abdülaziz değişik yani afak dediği yani değişik değişik bölgeler en uzak bölgelere kadar yani ufuk deriz ya, ufuk en uzak noktadır en uzak bölgeler dahi bir yaz yazmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine toparlayın demiştir evet ilk böyle başlamış tamam mı ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَٰلِكَ تَبَقَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِينَ فَسَنَّفَ كُلُّنْ مِنْهُمْ كِتَابًا Daha sonra artık İbn-i el-Zuhri'den sonra. İbn-i Şahab el-Zuhri'den sonra dedi 100 yıl sonra filan değil. Bak İbn-i Şahab el-Zuhri'nin ölümü Hicri 124. Bu yazma emrinin verildiği tarih Hicri 60-65 kabul ediliyor. Hani Rasulullah öldükten 200 yıl sonra hadisleri yazılmış deniyor ya. Tabi 60-61 o, o tarih söyleniyor. Çünkü Halperi Hicri 100. yıllarında. Ben bilmiyorum tam olarak. Ama benim okuduğum kaynaklarda yani belki 60 Hicri, 61, 61 tarihi benim zihnimde yanlış kalmış olabilir. Ancak öyle Resulullah vefat ettikten 100 yıl sonra değil yani. Tamam. ثم جاء بعد ذلك tabakat من العلماء فصنف كل منهم كتابا Daha sonra Aynı tabakadan farklı farklı alimler geldi ve ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini tasnif ettiler. Cem'a fihi ebvaba min hadisi memzucetten ten bi ve fetav tabi'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yazdılar ama mezc ettiler. Ne ile? Birleştirdiler. Sahabe'le kavli ve tabi'in sözleriyle de birleştiler. Tasnifen İmam Malik bil Medine'l-Muvatta' metavakha fihi'l-kaviyye min hadis ehli'l-Hicaz. İmam Malik Medine'de şey ölü 179 bunları ezberleyeceksin. Tamam Önemli tabiinin ölüm hayatı ölüm tarihlerini ne yapacaksın? Hemen hemen hepsini ezberleyeceksin. Tamam mı? İşte İmam Malik Muvatta'yı şey yaptı. Derledi, toparladı en güçlü yani Hicaz'daki en kavî hadisleri almaya gayret etti. Vasnefe evet. Ebû Muhammed İbn Abdul Muhammed İbn İbn Cüreyş bin Mekke. Mekke'de İbn 150'dir. Tamam mı? 150. Vasnefe Ebû Amr ve Ebû ab ab ab ab Amr Abdurrahman el-Evzâî bil Şam. Şam'da Evzâî 157'dir. Ve bin bu da derlemiş. Ve Abû Seleme Muhammed bin Seleme bin Dinar fil Basra. Basra İmam Ebû Ânfen hocası 164'te. Tamam mı? Burada zikretmeyin Ma'mer bin Raşid vardır. Yemen'de 156 Fuzayî vardır. Burada zikredilmemişsin bunları not al. Fuzayî vardır. Şam'da Hicri 156'da. Tamam mı? Abdullah bin Mübarek vardır. 181 Horasan'da. Burada zikredilmeyen tamam mı? Sümme telahum sunu takip etti keziru min ehli asrihim fi'n nesci ala min valihim. Daha sonra birçok alim onların şey üzere yol üzere es-en ne demek? Es-seyr. Seyr. Tamam. Nes nescrum seyrun. Ala min valihim ala tariqihim demektir. Onların yollar üzere devam ettiler. Yani onların yollar üzere devam ettiler demek ne demek? Yok. Yani aynı sahabe kavli, tabi'in kavlinin olduğu sözlerden oluşan kitaplar yazdılar. Tamam. İla en ra'a <gülüyor> ba'dul emmen minhum an yufride hadîsun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hâssaten. Ta ki alimlerden bazı çıkarıp çıkıp da sadece hadisleri derleyen bir tasnif oluşturuncaya kadar tedvin dönemi sadece hadisleri derlemek ve toplamakla değil hadisleri sahabe kavlini ve tabi'in kavlini e, derlemekle, tedvin etmekle devam etti. Tamam mı? Evet. فَسَنَّفَ عُبَيْدُ اللّٰي بْنِ مُسْعَى الْعَبْسِيُ الْكُفِيُ Birisi nedir? Hicri 213 hocasıdır. Caferi olduğu söylenir. Hakkında çok ihtilaf vardır. Yani güvenilir Rabbim değil mi? Fuat Sezgin diye büyük bir allame Vardır ha, Okudun mu onu Buhari'nin kaynakları Diye kitap yazmış Bugün birileri o kitaba sahip çıkarak şunu demiştir ee, Ya işte Buhari ondan duydu Bundan duydu değil kitaplardan baktı baktı yazdı onu ispat etmeye çalışıyor Fuat Sezgin. Hayır Fuat Sezgin onu ispat etmeye çalışmıyor. Hadis yazımının çok erken tarihlerde başladığını, Bukhari'nin hadisenin birçoğunun eline yazılı nüsha olarak geldiğini iddia ediyor. Ve çok güçlü iddiadır. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bizim ilmimizin üzerindedir. Ama bunu ispat etmiştir. Kendisinin alanı budur zaten. İşte bir bak ilk hadis tedvin edilmenin bunların tamamı İmam Bukhari'nin hocasıdır. Tamam Evet. Bu çok şey birisidir. Yani üzerinde ihtilaf edilmiş birisidir. Vasannefe Musaddad İbn Musarhat, İbni Musarbah. ismi Mukarfel. İbni Mukarfel. İbni Mu'a Muaffer Böyle gidiyor. Bunu duyunca bu efsun diyorlar. Bunu yakıp hastanın üzerine bu sesle yakıp hastanın üzerine döktüğün zaman taun hastalığından kurtulacağını söylüyorlar. Tamam? <gülüyor> Akrep sokmasına karşı iyidir bu sisi yani bu nesep zinciri diyorlar. İsim hep böyle müserehet yani ben tam şu an hepsini ezber değilim de işte muhaffel var, müserehet var, müberret var çok uzun böyle. İlk altısını yazıp yakıp hastalığın üzerine döktüğünde tavla hastalığından kurtulur diyor. Bunu defalarca okursan bu şeyi senedi akrepten ne yaparsın? Akrep sokmasından kurtulursun diyor. Evet Hicri 228'dir. Bu da Buharin hocasıdır. Bir başkası yazmış. esed Musa el-Umeviyyun. 228. 228. Biz ismi tasları görürken Emevi değil. Aslında Ümeviyyun olduğunu görmüştük değil mi? Oradaki emzide Dammel'dir ama galatı meşhur. Yani yanlış demeyiz bunlara. Bunlara ne deriz? Yanlışlar ama artık. Doğrusu bu olmuştu. Sen Ümeviler dediğin zaman ya o adam nasıl? Ümevileri bilmiyor derler. Tamam. Ve sallefenu'an bilhamat el huza'i musnede. Tamam. Bu da bitti. Bu da bir başka aşama. Şimdi tek tek aşama aşama gelirsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ferdi olarak yazıldı. Sahabe döneminde yine ferdi olarak yazıldı. Ancak toplu bir çalışma böyle hommalı bir çalışma yapılmadı. Tabi'in dönemine geldiğimiz zaman Ömer bin Abdullah'ın emriyle bu emri biz iki şekilde anlayabiliriz, orayı izah ettik, artık tedvin dönemi başladı. İnsanlar aradılar, araştırdılar, bir araya geldiler, topladılar ve topladıklarını bir kitabet haline getirdiler. Ee, şey bir iddiası vardır Reşit ilk İbn-i değildir diyor, Halit bin Niat diye bir kişiden bahsediyor, Hicri 103, i̇bn öncedir, o onu iddia ediyor. Ama iddiası zayıftır. Niçin zayıftır? Onu da başka bir zaman işleriz inşallah. Konuyu çok dağıtmayalım. Evet. İbn-i sonra yine büyük alimler ne yaptı? Tedvin ettiler. Ama bu tedvin dönemindeki özellik neydi? Sahaba kavli ve tabi'in sözünde hadislerin içinde olmasıdır. Sımmak tefa iktafa al eimme ba'de zâlike eserahum. Sonra da imamlar onların hislerinden gitti. Fekalle imamu İlla ve sannefe hadithu alel Şimdi sen de sen gibi ibadet bir şey yapın, hmm. Ne, ne, ne, <gülüyor> <gülüyor> ne Şöyle diyelim art. Yani o dönemde, aşağı, biraz önce söylediğim gibi genelde müsnet orada yazılıyordu. Müsned neydi? Sahabe ismine göre. Müsnetleri kullanmak çok zordur. Biz kullanmaya ihtiyacı hissediyoruz. Bu müsnetler oluşturulduğu dönemde, yani ben bunu yazayım, birileri açsın, okusun, abdestin farzı kaçtır, o hadis arasın, bunsun amacıyla yazılmamış. Bab-bap yazılmasına sebep bizim içindir. İşte taharet babını öğrenmek için taharet babını açarız, o bapla ilgili hadisi de yokuz. Ancak müsnetlerde işte i̇bn Abbas'tan gelen rivayetler, her rivayet vardır. Bu yüzden faydalanmak çok zordur. Bu yüzden şimdiki dönemde müsnetler, bablar halinde hastıfet değiştirilmiştir. Mesela Ahmed bin Hanbel'in müsnedini ilk kim yapıyor? Hasan el Hasan Elbenna'nın torunu yapıyor. Yine şu anki baskısı ise ne? Mah Ahmet Mahmut Şakir. O da yapıyor. Evet. Bildiğim kadarıyla evet. Kim bunlar? Ahmed bin Hanbel ve İsaq bin Rahüye demiş. Rahavey olacak o. Sibavey gibi. Ve Osman Ebni Ebi Şeybe. Ve gayri. başka da bunu yapmıştır. Evet thema <gülüyor> işte geliyor. Jale İmam al Oldu mu? Fıraa hâzî tanaç tasanife ve rawaha, ve lakin he u vüjde jamea benin sahi ve al hâsen ve kısmın minha yeshmaluhu al tadgifi. Sonra bir imam geldi, ki imamlardan bir imam İmam buhari Allah onlar razı olsun. Naddarallahu Umrah'ın hadisini değil mi? Belki de en layık, tarihteki en la kişi İmam Ben de bir hadis onu ulaştıran. Çünkü tamam kendisinden önce de tedvinler yapıldı ama yani en çok kişiye haletçisi ulaştıran kişi İmam Bukhari ve İmam Müslim'dir. Evet. Ne yap yap insanlara hadis ulaştıracak bir yol bul. Senden öncekilere, senden sonrakilere gördüklerine bir de görmediklerine. Mutlaka bu yolu bul yani. Çünkü hadis var. Tamam. Evet. Sonra imamlardan bir imam geldi bu tasnifleri baktı gördü ve dedi ki ee, bunların içerisinde sahih var hasen var hatta bazılar zayıfları kapsıyor hatta sahabe kavli var tabi sözü var bunları gördü bundan dolayı himmeti onu harekete geçirdi diyor. Hadisleri özellikle sihat üzere toplanırdı. Fe kan el İmam el yani ilk tasnif yapan mücerret hadisleri sadece sahih hadisleri ele alan ve bu noktada mücerret bir tasnifte bulunan ilk kişi kimdir? İmam Buhari'dir. İmam Bukhari'nin kitabı sahih yani e, sahih diye isimlendirilir. Niçin? Çünkü yazılmasındaki tek gaye nedir? Sahih toplamaktır. Ama de, e, Ebu Davud'un kitabı Sahih olarak isimlendirilmez. Niçin? Hayır. Gayesi sahihleri toplamak değildir. Gayesi nedir? Fıkıh bablarını oluşturmaktır. Sunanlar bir fıkıh kitabıdır. Ve bu fıkıh hadislerle ortaya konulmaktadır. E hocam şimdi biz diyoruz ki en sahih kaynaklar kütübüsü de diyoruz. E i̇bn diyor buradaki hadis vah diyor. Zayıftır diyor Tirmizi. Tirmizi diyor ki benim hadis neyse onu söylemem o konuyla alakası yok. İşte i̇bn mace çok zayıf kabul ediliyor. Yani en sahih böyleyse sahih olmam bey. Yani onların zayıflığı senet bakımındandır. Metin bakımından onlar ne değildir? Zayıf değildir. Çünkü onlar sünendir. Onların kitaplarında yani dört sünne ve diğer sünnelerde asıl bakacağın husus o hadisle amel edilmiş midir amel edilmemiş midir? Eğer amel edilmedi amel edilmişse sahabeden tabiinden birileri o hadisle amel edilmişse amel hadiste amel edilmesi hadisin manasını mana olarak kuvvetlendirir. Senedi zayıftır. Senetine zayıftır. Mesela iza kan el ma'u kullayden lem yahmil el hadisinde dar gibi alimler hadisinin isnadının sıhhatini ispat etmeye çalışıyorlar. Ama beceremiyorlar. Beceremiyorlar sözü bana ait söz değil. Ben bu konuları söylemem. Şu an ismi akılıma gelmedi. Bir alim diyor. Maliki alimlerden bir tanesi Dar-ı ne kadar büyük i̇bn Abdilber diyor. Evet. dar ne kadar büyük bir hadis alim olsa da Kulletin hadisini tasih etmeye kalkmış ancak becerememiştir diyor. Tamam mı? Becerememiştir diyor. Evet. Ama i̇bn Hacer diyor ki, i̇mam Şafii bunun delil aldığına göre diyor, bu hadisin bizim bilmediğimiz mutlaka nesi vardır? Sahih, sahih senedi vardır tabii. O senet bize ulaşmamıştır diyor. Çünkü zayıf amel etmez ki. Yani niye göre eğer amel ettiyse kesin sahih biliyor diyor i̇bn Hacer. Evet. Neyse, sünneler bu şekildedir Evet. ثُمَّ تَلَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ <gülüyor> İmam-ı Müslim geliyor. فَجَزَاهُمَ <gülüyor> اللّٰهُ Ali'l-Müslümin'e hayran. Allah سبحانه wa ta'ala ve ikisine ne yapsın? Hayır versin diyoruz. Evet. Kala el-Hafız-Suyuti fi-Elfiyeti Evvelu jami'i l-Hadithi vel-Ether İbn-i Şehabin amirun lehu Ömer Ve evvelu jami'i l-Abvab Cema'atun fil-Asri Z-i-Ibtirab ve Mübarek وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري بخاري بخار نديج زنسا ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ودمسني الشيروح ماديه اه اعرابش الشيروح يعني مسكين اه أول إلكي جامع الحديث والأثر حديثه Eser eser dedi sahabe kavli. Tabi'in kavlini ilk toplayan kişi İbnü i Şihab İbn-i Şihab'dır. Amir'un emredilmişti. Amir'in ona emretmiştir. Lehu Ömer. Ömer bin Abdullah'ın ona emretmiştir. Şiir var. Ve evvelü lil ebvab Baplara göre camileri ilk toplayan, baplara göre ilk toplama ise cemaatun züktirabi fil Asr Aslı böyledir tamam mı? Bir cemaattir, onların dönemine çok yakın olan aynı asırda yaşayan bir cemaattir. Oldu mu? Kim gibi? İbnü i Cüreyç gibi, söyledik. Ve Hüseyin gibi, Hüseyin bin Beşirdir bu, 188. Biz söylemedik mi bunu? Bak biz yukarıda söylememişiz, oraya ekle bunu, tamam mı? Yukarıya ekle, yani Fudai'yi ekledik, Muhammed bin Raş ekledik, Abdullah bin Mübarek ekledik ya, bu da Hüseyin bin Beşirdir, evet. Ve Malik'in, bir de Malik'tir. Ve Ma'mer, Ma'mer bin Raşid biz bunu söyledik. Öyle değil mi? Yemen'de 156 dedik. Ve, veled, ve veledil mübarek, veledil mübarek, Abdullah İbn Mübarek. Tamam O da orasında 181 dedik. Ve evvelul cami'e bi'ihtusar alessahihi, sadece sahihleri toplayan ilk kişi kimdir? Fakatil Buhari, sadece Buhari'dir. Tamam Ya da şöyle, alessahihi fakat el Buhari, evet bir de o min ba'dihü ve Müslimun min Sonra da kim gelir? Müslüman. Müslüm gelmiştir. Ve yani Buhari iftalu fi's-sahih ali's-sıvat. Cümle nasıl böyledir? Şiirsiz hali: Ve'l-evvelu ilk yani Bukhari iftaludur. En sahih faziletlidir. Hangi konuda en sahih faziletlidir? Fi's-sahih. <gülüyor> Sahihlik konusunda en faziletlidir. Neye göre? Demek ki bu konuda farklı görüşler var. Aleyhissavab doğru olan görüşe göre diyoruz. Tamam mı? Velhamdülillahirrahmanirrahim.